Evet, ufak kesinti oldu. Buhari e, kitabını yazarken sadece hadis kitaplarından değil, aynı zamanda değişik kaynaklardan, tarih kitaplarından, siyer kitaplarından ve e, filolar dediğimiz dilcilerden de istifade etmiştir. İşte bu dilcilerden yapmış olduğu nakiller esnasında da bazı hususlar e, söz konusu olmuştur. Teknik anlamda bir sorun var. Rodbey. Evet, şimdi burada şahi, e, yani Kirmani, bu kitabın faydını artırmak değil hacmini büyütmektir diyerek buna karşı çıkmış e, İbn Hacıda onun bu tenkizine şöyle cevap vermiştir. Bir şarihin şerhini çalıştığı kitaba karşı böyle bir üslupla itiraz etmesi normal değildir. Hiç şüphesiz Kur'an'daki garip kelimelerin izahında fayda vardır. Kilmani'nin burada kitabın faydasını çoğaltmak hususiyetini kabul etmemesi merduttur. Bu kitabın esas mevzu sayı hadislerin iradı ise de birçok alim onun sahabe ve tabiinin veya muhtelif fukahanın sözlerinin nakilden maksadının kitabında rivayet malzemesinin bir arada bulunmasını istenmesinden ibaret olduğunu anlamışlardır. Dirayet malzemesinin bir nevi de hadisin garip kelimelerinin izahıdır. Buhari bir hadiste bir garip kelime bulunur ve bunun aslı veya benzeri Kur'an'da mevcut olursa Kur'an'daki kelimenin şerhine teşebbüs ve Kur'an ile hadisinin her ikisini birden suretiyle faydayı artırmaya gayreti adet edilmiştir. Diyerek, şimdi burada Buhari savunmaya çalışıyor. Buhari, hadise geçen garip bir kelimenin izahını yapmaya çalışırken Filologlardan yani dil bilimcilerden istifade etmiştir. Ancak bu istifadeyi yaparken de Kirmani'ye göre Kirmani'ye göre bazı hataların yaptığını ya da e, geleninden fazla abarttığını söylemek suretiyle Buhari'yi tenkit etmiştir. Ama buna karşılıkta İbn Hacer bunun zaman zaman her ne kadar kitabın asıl gayesi bir hadisin e, sıhatinin e, tespit noktasında ya da sayı hadisleri irad etmek olduğunu düşünse de yer yer açıklama sadedinde bu türlü hususlardan da istifade edecek diyerek kirmani, o da kirmani eleştirmiştir. Fakat buna karşılık bakın şimdi burada bir belki şu anda biraz sıkılıyor olabilirsiniz. Sıkılıyor olabilirsiniz. Ancak burada bir usul ya da uslube dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani geçmiş yulemanın bir hadisin şerhini ya da hadis kitabının şerhini yaparken e, yapmış olduğu şerhlerde ya da yapmış olduğu değerlendirmelerde nasıl bir farklı bir usul ve usul takip ettiklerini ister istemez e, bu anlamda ne yapacaksınız e, tespitini yapmış olacaksınız şimdi Bedül Halk bölümü ya da Kısasül Enbiya gibi kısımlarda kendi şartına uygun hadis bulamadığı takdirde onun yerine Kur'an'da geçen garip kelemelerle doldurmasının faydası nasıl inkar edilebilir diyerek itiraz etmiş. Aynı ise ve i̇bn Hacer'in sözlerini naklettikten sonra şimdi tabii aynı e, konu üzerinde farklı mülahazalar var, farklı değerlendirmeler var. Aynı de şöyle diyor. Evet bunlar faydaların hali değildir. Fakat bu halinin kitabının gayesi hadisleri ortaya koymaktır. Lugatları değil. Yani sahihte El-Camiyus sahihte Aynı zamanda dil konusunda da, ki Buhari bunu yapmıştır, dil konusunda da bazı ayrıntılara girmiş Buhari. İşte bu ayrıntılara girdiği için de Kilmani tarafından tenkit edilmiş. i̇bn Hacer de bu tenkide karşılık farklı bir itirazla bulunmak suretiyle buhari savunmuştur. Bununla beraber aynı şunu ifade etmiştir. Evet bunlar yani Buhari'nin gereğinden fazla e, lügatla alakalı bir takım açıklamalarda bulunması normaldir. Ancak Buhari kitabının asıl gayesi hadisleri ortaya koymaktır, lügatları değildir diyerek o da bir şekilde itiraz etmiş oluyor. Bu örnek açıkça göstermektedir ki şaritler her zaman yukarıda Katip Çelebi'nin işaret ettiği gibi adaba sıkı sıkı bağlı kalmış değillerdir. Tamamen ilmi, bakınız bu cümlenin altını çizelim ilmi serbestliği içinde hareket etmişlerdir. İşte ilim burada e, ortaya çıkmaktadır. Yani kimin ilim adamı olup olmadığını burada görebilirsiniz. Ancak yine de günümüze görülen çok daha medeni ve ilmi davranmışlar. Hakaret anlamına gelebilecek alaycı tenkitlerde bulunmamışlardır. Alaycı olmamak kaydıyla bu noktada e, ilmi anlamda tenkidi yapmak, ilmi anlamda eleştiride bulunmak daima mümkündür. Evet, şerhede bir Edebiyan'ın tenkidi konusunda da bazı değerlendirmeler var. İsterseniz orayı geçelim. Geçelim derken orayı siz okuyabilirsiniz. Orada bir sıkıntı söz konusu değil. Yani Şafii alimleriyle Hanefi alim ulemanın kitapları şerh ederken kendi zaviyelerinden meselelere baktıkları meseleye bütünleştirici şekliyle bakmadıklarına dair burada bir şerh tenkidine yönelik bir değerlendirme yer almakta. Örnekler de verilmektedir. Evet şimdi geçen hadis metinleri bir dersinde okumuş olduğumuz itibar sırasına göre esas alınan ilk eser Buhari'ydi. Ve şimdi Buhari şerhlerinde de kısmında söz etmiştik. Yani ismen söz etmiştik. Bunlar içerisinde Buhari'ye yapılan şer, işte Katip Çelebi'nin ifadesine göre toplam 82 civarındadır. Ve halen de e, yapılmaya devam edilmektedir. Hadis edebiyatı tarihinde ilk şarih olarak bilinen büyük Türk mütefekkir ve muhaddisi, Hattabî'nin yazdığı alam ya da alam hadis Hadis isimli eser, <gülüyor> ismen e, bilinen El Hakim El Kebir'in şerhi dikkate alınmazsa, ve tabii bizzat Buhari'nin bab başlıklarındaki açıklamalarda bir tür şey sayılmazsa Buhari'ye yazılmış ve bize ulaşmış olan en eski ve ilk şerhtir. Birçok esere yazılan şerhlerin asıl eseri unutturacak seviyede itibar görmüş olmasına rağmen bunca şerhinden hiçbiri Buhari'nin yerine geçebilecek bir nitelik kazanamamıştır. Ancak bunlar arasında öteki şerhlerin neredeyse tamamını unutturmuş olanlar bulunmaktadır. İşte bunlardan ee, bir tanesi de İbn Hacer el Asqalani'nin Fetül Bari isimli şerhidir. La ba'del fetih. Artık fetihten sonra hicret yoktur şeklinde Hazreti Peygamber'in şeremiş olduğu bir söz, Necazen e, İbn Hacer el Asqalani'nin Fetül Bari isimli eserine e, atfen e, söylenmiştir. Bunun anlamı da şu, yani bir insan Fetül Bari'yi okursa artık gidip hijle yapmasına. E, falanca filancılardan hadis almasına gerek yok zaten alacağı bilgilerin neredeyse tamamı burada vardır şeklinde e, övücü olarak ama öme babında öme sabedinde e, bu türlü bir e, ifade bir darbe mesele haline gelmiştir. Şimdi e, bunlardan İbni Hacı Elaskalani'nin e, Bari ismini eserinden e, kısaca e, söz edelim. Tabii yine bakmanız gereken yer e, en kısa ve en kestirme yol, en pratik yol olması hasebiyle. <gülüyor> i̇bn Hacer, El-Askarani maddesine bakarsanız e, orada görürsünüz. Evet şurada bir soru vardı. 28 numaralı dipnota İşşarih Buhari. Bakın şurada denildi ki şunu dikkatle okursak Hatabi'nin yazmış olduğu Alami Sünen, Buhari yazan işer Bundan önce şimdi vefat tarihi kronolojik dikkate alacak olursak, 388 İsmen bilinen El Hakim El Kebirin, Hakim Kebirin ki vefat olduğu için şerhi vardır. O dikkat alınmazsa ve tabii bizzat bu halinin baş başlıklarındaki açıklamalar da bir tür şerh sayılmazsa ki buradan maksat tabii şimdi e, bu e, kısmi bir değerlendirmedir. Yani mutlak anlamda bir değerlendirme değil. Buhari'nin baş başlıkları şerh niteliğindedir. Niteliğinde olması ayrı bir durum, şerh olması ayrı bir durumdur. Biz ona şerh değil daha ziyade fıkhî hüküm. Fıkhül Buhari fi ifadesi nedir? Buhari'nin hadislerden çıkartarak e, hadislerini ve ayetlerden çıkardığı fıkhî hükmü ifadedir. Ama şerh niteliğinde kısmen ifade edilebilir ancak şerh değildir. Evet i̇bn Hacı El-Azgalani e, fakih aynı zamanda kendisi fakih. Müerrih yani tarihçi ve muhattis olarak haklı bir şöhrete sahip bulunan i̇bn Hacer tam adı şehab yani şehab ad değil o tamamen mükünyesi oluyor Alem ismi Ahmet bin Ali el-Askalani burada Akselani yazılmış yanlış 773'te Mısır'da dünyaya gelmiştir Kur'an'ı hıfz etmekle başladığı öğrenim hayatının ileri yıllarında hadis ilmi iştigali Mısır, Suriye, Hicaz ve Yemen'e defalarca seyahat etmiş. 10 yıl süreyle Zennut'un Eli Raki'den hadis okumuş. Bilahire muhtelif cami ve medreselerde büyük rağbet gören tefsir, hadis ve fıkıh dersleri vermiş. 852 senesinde vefat etmiştir. Yazmış olduğu Eser i Bari isimli eseri ne gelince bir mukaddime ki mukaddime sadece 5-10 sayfadan ibaret değil. Yani ya tamam zaten Arapçasına geçeceğiz ve bir mukaddimeyi bir okuyalım diyorsunuz da burada açıklaması gereken bazı şeyler var. En azından ona dikkatinizi çekeyim aklınızda kalsın diye. İsterseniz geçeyim ben. Şimdi bu bir mukaddime. Peki bu mukaddimeyi biliyor musunuz? Gördünüz mü? 5-10 sayfadan ibaret değil. Yani bari olmasa bile Fetulbari'sinin şer, yani mukaddime haricindeki şer kısmı olmasa bile olmasa bile tamamen bir cilden olan bir mukaddimeden ibarettir. Dolayısıyla bari bir mukaddime ve şerhse meydana gelmektedir. Buhari ve sahihine tahsil edilmiş müstakil ve en şümülü bir tetkik olan mukaddimenin adı Hedyus Sari Mukaddimetü Fethil Bari adını taşımaktadır. Mukaddimeyi İbn Hacer 8.13'te yazmıştır. 10 fasıldan oluşmaktadır. Buhari eserinin tasnif sebebi 1. Buhari eserinin için tasnif etti. İsim ve muhtevanın beyanı isim ve muhtevanın beyanı derken Buhari'nin ismini tam ismini hatırlıyor musunuz? Hayır, eserin tam adını. Yani caminin, Buhari'nin eserinin tam adı. El cami'u l-müsnedü sahih muhtasar min umur-u sallallahu aleyhi ve sellem diye devam ediyor. Dolayısıyla muhtevasının beyanı hadisleri taktiği ve ihtisar etmesi. Taktiği ne demekti? Taktıya Evet. İhtisar İhtisarla takti arasındaki farkı herhalde biliyorsunuz değil mi? Belki aranızda hocam bu da sorulur mu diye belki düşünenler olabilir. Peki takti de ihtisar var mıdır? Her iktisar her iktisar <gülüyor> tahtaya kadar değildir. Evet, muallak hadis nakli. Muallak hadis niçin muallak hadis diye bir ifade Ses gitmedi. Ben, ben sadece bekliyorum. Gitti mi ses? Ses, ses, ses sıkıntılı. Evet. Neyse inşallah gelecek tesise o iş hallederiz. Şimdi mahalle hadis neydi? muallak hadis Niçin Buhari'de bu, muallak hadis e, özelliğine ki Buhari'deki muallak hadisten bahsediyor? Kaba tabirle, kabaca ifade edecek olursak ne de senetsiz yani e, senet olmaksızın e, doğrudan işte kalen bir sallallahu aleyhi ve sellem ya da e, işte anne bir Said el-Kudri radıyallahu anh kal şeklinde başlayan cenizin başından sonuna kadar kesilmiş olan iktıya uğramış olan rivayet. Peki bu rivayet türü nerede yer alıyordu? Aynı zamanda Buhari'nin başlıklarında da yer almaktaydı ve bu bir sorun teşkil etmişti. Eğer hatırlarsanız ve bunun gerekçesini de işte bu mukaddimede açıklıyor. Garip lafızların şerhi ki bu mukaddimede garip lafızların şerhinden bahsedilmekte. İsim, lakap ve künyeleri birbirine benzeyenlerin açıklanması nerede yani Buhari'de geçen Buhari'de geçen ravilerin isim, lakap ve künyelere birbirine benzeyenlerin kimler olduğunu ayrı ayrı açıklıyor. Mümmel isimlerin ortaya çıkarılması Bu oldukça önemli. Kutni gibi mülekkitlerce tenkit edilmiş Buhari rivayetlerinin müdafası Bakınız Darukutni'nin Dar Kutni aynı zamanda Buhari'nin eserine de ne yapmıştı bir tenkitte bulunmuştu. O eserin ismini hatırlıyor, hatırlıyor musunuz? Evet inşallah onu hadis denkidi dersin, daha doğrusu ek ilave metinde e, onları göreceksiniz. Taan edilmiş ravilerin, bakınız burada önemli bir nokta var. Buhari'nin ravilerinden taan edilmiş olan, taan ne demek? Yani cerhe tabi tutulmuş olanlar var. Onların e, araştırılması ve nihayet sayetteki hadislerin sayımı gibi konular mukaddime de enine boyuna yer bulunmaktadır. Oldukça kalın bir ciltten ibarettir. <gülüyor> Verilecek değil. Normalde ben size teslim ettim. Yani 14. ünitenin sonunda yer almakta. Gördünüz mü? Yaklaşık 50 sayfa civarında. Evet hadis tarih yazarı El-Huli eğer bize sadece mukaddime kalacak olsaydı yine de müellifin ki i̇bn Hacer'den bahsediyor. Değerini göstermek için yeterli diye takdirini de getirmektedir. Şimdi i̇bn Hacer hadis Sari'de belirttiğine göre şerhinde şu uslara yer vermiştir. Bab başlığı ve hadisi zikrettikten sonra önce bab başlığı ve hadisi zikrettikten sonra aralarındaki münasebeti gizlisi açıklamak. Hatırlarsanız şunu demiştim. Yani Buhari'deki hadisleri anlayabilmek için hadis ile bab başlığı arasında bir bağlantıyı kurmanız gerekiyor. Mümkün mertebe kurulması gerekiyor. Bu e, bütünlük kurulmazsa o zaman Buhari'nin hangi amaca yönelik olarak o hadisi orada zikrettiği net olarak anlaşılmaz. Bir başka ifadeyle Buhari'nin hadisten çıkardığı ya da hadislerden çıkardığı fıkhi hüküm tespit edilemez. İşte bu fıkıhmin tespitini yapabilmek açısından ya da gerçesi bunun açısından ister istemez e, bab başlığıyla hadis arasındaki münasebetinin de ortaya çıkarılması gerekiyor. İki senet ve metni yönelik bütün hususiyetleri müsnedler, camiler, müstakrışlar, cüzlerden toparlayarak ortaya koymuştur. Bakınız, bu geçen bir hadisin, bu geçen bir hadisin, diğer hadis kaynaklarında da tabii orada referans veriliyor ama. Yani hangi şehrinde, hangi baskısında Vesaire zaten böyle bir şey söz konusu değildir Oradaki Rivayetlerle mukayesesini yapıyor Muallakat ve mevkufatın mevsul olarak zikretmek Yani gerek Metin içerisinde gerekse bab başlığında Geçen muallak ve mevkuf Rivayetleri, mevkuf rivayet neydi? Ne yani? Evet. Senedi sahabede kesilen, yani senedi sahabeyle biten, yani sahabenin sözü. Ama içerisinde Hazreti Peygamber ismi, yani Hazreti Peygamber atfen en ufak bir cümle ya da kelime geçmeyecek değil mi? sadece sahabinin ya da sahabinin kendi sözü ya da kendi uygulamasını aktaran rivayetin kendisine diyoruz. Dolayısıyla bu gerek bab başında gerekse bab başının altında yer alan rivayetlerde işte gerek muallak rivayetler gerekse mevkuf türü rivayetleri zikrettiği zaman ne yapmış o şerhinde Mevkuf rivayetlerin mevsul olanlarını da zikretmiştir. Buradan şunu anlıyoruz. Her mevkuf rivayet mutlak anlamda sahabinin kendi sözü olmayabilir. Bazı er hatırlarsanız şunu da demiştim. Sahabinin Hazreti Peygamber ismini anmaksızın doğrudan kendi sözüymüş gibi nakletmiş olmasının bir gerekçesi vardır. Bu gerekçelerden bir tanesi de Acaba Hazreti Peygamber'e yanlış bir şeyi, yanlış bir söz ya da yanlış bir uygulamayı emin olmadık olmadığı için ifadeleri ya da lafızlarından dolayı <gülüyor> yanlışlıkla izafe ederim ve bundan dolayı kendimiz suçlu hissederim düşüncesiyle sahabiler, işte sahabilerden bir kısmı, sahabeden bir kısmı Hazreti Peygamber'e isnat etmemişlerdir. Dolay olarak nakletmişlerdir ancak e, bazı kaynaklarda da bu sözün ya da o ilgili sözün Hazreti Peygamber'e ait olduğu olabileceğine dair e, veriler elde edilmiş ve bu verileri de İbni Hacer şayet bulunursa bunu da ifade etmiştir isim olsun vasıf olsun kitapta geçen bütün müşkül lafızların sözlük anlamlarını ve beyan ilmi açısından ifade ettiğim nükteleri tespit ve zapt etmek bu şerif içerisinde yer alır Hadiste ulemanın istinbat ettiği hükümlere istinbat ne demek? Ne demek çıkarmak? Evet, hüküm çıkarmak. Hükümü ortaya koymak. İstinbat ettiği hükümlere ahlaki öğütlere, terbiyevi özelliklere, tercih, nesih ve cem gibi önemli noktalar işaret etmek. Burada tercih kavramı İhtilaflı hadisler karşısında, ihtilaflı rivayetler karşısında bunlardan hangisini tercih edilebileceğine dair olan bir usul kaydestir Nesih bunlardan bir tanesidir. Yine Cem, bu Cem namazın cem'i meselesi değil. Bir konuda bizden fazla rivayet olup bazı konularda aynı konuda ama farklı zamanlarda, farklı mekanlarda Hazreti Peygamber'e gelen rivayetler vardır. Bunlardan hangisininle amel edilmesi gerektiğine dair yapılan tartışmalarda, ilmi müzakerelerde, tercih edilen yollardan, yöntemlerden bir tanesi de, işte bu bizim Cem dediğimiz yöntemdir. Ee, i̇bn Hacer Hacer'de bu yöntemlerden de bahsetmiştir. Hadis usulü kaidelerine de ayrıca yere geldikçe tembihde bulunmak. Mukaddime'den dört yıl sonra, bakın Mukaddime'yi bir ciltlik eseri, 4 yılda yazıyor yani 8.13'de başlamıştı 8.17'de başlayıp 25 yıl süreyle devam ettirdiği çalışması sonucu 842'de bitirdiği Fetül noktasında şu tespit dönem taşıması yani Fetül Bahri isimli eser tam 25 yılda bitmiştir. Bir mukaddime yani tek bir cilt tek bir cilt 4 yılda bitiyor mukaddime. Mukaddime'den sonra başlıyor şerhe ve toplam 25 yıl sürüyor. i̇bn Hacer'in şerhi, hadis ilmi, takrir güzelliği, ifade düzgünlüğü ve maksadın ortaya konulması açılarından şerhlerin en üstündür denilmiştir. Hiçbir şerh i̇bn Hacer'inki kadar mükemmel değildir denilmiştir. Tabi bunlar farklı değerlendirmeler. i̇bn Hacer'in fetür barisi kendinden önceki literatürden ki bu burası önemli. Geniş ölçüde istifade etmiş olması ve bu hayırlı kaynaklara hakkında daha fazla daha fazla bilgi irtibat etmesi bakımından ehemmiyet arz etmektedir. Fetul Bari'nin değerini Şevkani "La Hiccete Ba'del Fetih" hetsi yani Fetul Bari elinde olduktan sonra ilim için hicrete gerek yok diyerek belirtmektedir ki bu önemli bir tespit. Ve bunu erkek en azından hafızamıza e, belli bir yere e, koyalım. İbni Hacer şerhinde Sayih'in Ebu Zer rivayetini esas almıştır. Fethül Bari Kauluhu üslubuyla yazılmış şehlerdendir En yeni baskısı mukaddime dahil 14 ciltten ibarettir. Evet, genel hatlarıyla ifade ettiğimiz e, şerh edebiyatı ve şerh literatürüne dair bu ön bilgi ve İbni Hacer'in Bari'si ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri dediğim gibi yine Fethül Bari maddesinden Okumanızda fayda var. çünkü sadece bununla iktiba bununla yetinmiş olmak bazen yani bir kısmınıza yeterli gelmeyebilir. Evet. Muallak tü, muallak dediğim şey şudur. Sen genellikle senedin başından sonuna kadar senedin hasredilmesi eee ve yaかれ nebi sallallahu aleyhi ve sellem diye başlar ama daha ziyade işte e, e, an Ebi Hureyre, an Ebi e, Said el-Hudri, an Huzeyfe, Huzeyfe itibaren başlayıp sen senet yer almayan türü rivayetlere biz muhallet türü rivayet diyoruz Evet, şimdi Mümmel ve Mevsul. Artık bunları ben size sormayacağım. Siz bana değil, ben size soracağım. Daha doğrusu siz bu soruyu kendinize sorup, tabii soruyorsunuz şu anda. Artık cevabını bulmak için nerelere başvurabileceğinizi biliyorsunuz. Şimdi evet ismi belli olmayan herhalde misafir e, bir oyuncumuz daha doğrusu seyircimiz geldi. Hadi sağlara sözlüğü her an herhalde aldınız değil mi onu? Misafir sanatçı diyelim o zaman. süreli sürede olsa şu şekilde ifade edeyim, anlaşılan onun değiştirilmesi gerekiyor. Şimdi e, şundan bahsediyordum, hadis ıslahları sözlüğü hadis ıslahları sözlüğünün muhakkak başlıca kitabınız olması gerekiyor. Yani sadece hadis kitabını okurken ya da hadisleri okurken değil, aynı zamanda tefsir okurken, fıkıh okurken de bütün e, istersemez gerek e, rivayet tefsirleri, gerekse e, ya da fakirler hadislerden bahsedeceklerdir hadislerden bahsederlerken de ister istemez usulden de bahsedeceklerdir yani usul olmadan rivayet hakkında bilgi veremezler onun için e, şu hadis ısraflarının sözünü muhakkak yanınıza alın demiştim ben muhakkak alın Burada, şu anda katılımcı sayısı 60 olarak gözüküyor herhalde hepiniz almışsınızdır diye düşünüyorum ben artık. Bunlar e, zayid olarak ben bakıyorum. Öyle değil mi? Almayanız varsa alsın. Bunların nihayetinde eğer siz bu ilahiyatçı kimliğinizle bir yerlerde bir görev alacaksanız ki muhakkak karşınıza çıkacak hocam bana bunlar lazım değil. Biz sadece e, işte, Riyazus haline bakıp geçelim. Kaldı ki Riyazus halini bile okusan orada Riyaz-ı açıklamalarında ya da e, Tecid-i Salih'ten de istifade etmiş olsan orada muhakkak usule dair kavramlar mesela mevsul geçecektir, muhallak geçecektir, maktu geçecektir in kıta geçecektir vesaire vesaire. yazar ve yayın evini söyledim mi? geçen dönemde söyledim onların da hatta zaman zaman da sordum e, o zaman bir tanesini söyleyeyim o zaman Abdullah Aydınlı, Abdullah Aydınlı. Ah ben ne diyeyim size? Ah. Müşteba Uğur Yine bu konuda Müşteba Uğur'un var Bu neredir? Merve Geçol Burada ne varmış? Ha, Abdullah Aydınlım Beyşehir evet. Yine Müşteba Uğur'un Hadis ıı, ıslahları ıı, azribetisi var oradan da istifade edebilirsiniz. Neyse şunu artık PDF'sinin alırsın. Nasıl nasıl alırsanız alın ama hafta kaç şu kitabınız olsun. Evet var mı? Başka soracağınız herhangi bir şey. Şimdi haftaya gelirken çalışıp gelin. en azından şunu yapacağım bak e, latife olarak söylüyorum burada ismi geçen arkadaşların tabii isimlerini gizlemeyecekler ya da numarası olsa bile onlara e, metinde geçen metinde geçen bazı kavramların bazı kavramları sorup e, sizden onun açıklamasını isteyebileceğim e, en azından onu da not olarak buraya da kaydetmem gerekiyor e, herhalde yani artık biraz yavaş yavaş sizi bu konuda biraz e, ısındırmam lazım ki başka çaresi yok. Belki e, bak, bunu not olarak düşünmeyin. Yani nota kaygısı e, not kaygısı meselesi açısından değil. Neyse ben o işe karışamam. Android mu Android meselesi. Ama ben daima somut şeylerle Siz de sonuç şeylerle uğraşırsanız en azından bu konuda e, iyi olur. Her neyse yani gelecek derste e, diyelim işte, mesela Yüksel Çam'a soracağım. Hatice İlnal'a soracağım şu anda karşıma çıktığı için. E, Fatma Tenker'e soracağım. E, doğrudan soruyu sorup kendisinin e, o sorunun cevabını alacağım. Tabi bazen şu da olabiliyor. Onu da bilemiyorum. E, oluyorsa şayet. Bazen burada isim gözüküyor fakat kendisi e, piyasada olmayabiliyor bazen. O da ister istemez e, El maçından tabii sıkıntı olabiliyor. Yani interaktif, doğrudan bir interaktif şey sadece yazıyla irtibatımızı sağlayabiliyoruz Ama bu da güzel. Evet inşallah ses meselesini haftaya hallederiz. <gülüyor> evet, bugünkü dersimiz burada sönerdi. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere. Fethül Bahri Şerh-ı Sahil Buhari ismi eserden okumaya başlayacağız. Yahu, ben de biliyorum yahu. Evet. Bu saatte hadis çok fena derken anlamadım. E ne yapalım? E, o da benim kabahdim değil. Ben normalde hangi gün almıştım? E, benimki pazartesi gündü. Fakat e, Bugün eğitimdeki programları yapan arkadaşlar da herhalde dikkate almasa gerek ya da gözlerinden kaçmıştır. Dolayısıyla hiç ben de oradan e, çarşamba mümkün değil. Çarşamba zaten ben o, fakülteden saat 8.30'da çıkacağım. Buradaki yanına kadar canım çıkar zaten. Sakin sakin yani yüksel herhalde çok e, anlaşılan tefsir dersine girmemiş. Öyle mi? Evet her neyse bakalım inşallah bir e, durum Şimdi eğer uykunuz geliyorsa çok da fazla istifade edemeyecekse ne yapacağız onu ben de bilmiyorum Yani o benim için de bir sorun aslında Neyse biraz daha değişkenmeye çalışın artık ben biraz uyandırmak için eline gelen her türlü gayreti göstermeye çalışacağım Bir şekilde devam edeceğiz Evet e, bir soru var Betülbahar'ı kavlu hususuna göre yazılmış diyor. 32 notada mevzu şeyh tarzında yazılmış diyor. Bir dakika dur. bab başlığı ve hadis-i sonra başlangıçta böyle yapıyor yani daha sonra da değiştiriyor. Fakat mukaddimede kısım, mukaddimede kısım dikkate alınarak e, tekrar ama e, ilk e, mukaddime çerçevesinden yapıldığı zaman kavli husuludur. Eee ama daha sonra da mevziciye çevirmiş. Fakat tabi o çok sonraları olur. Başlangıçta değil. Yani bu iş gitmiş, uzay kolay Kulayda 25 yıl bir şerh üzerinde bir kitap üzerinde çalışmış olmak insanın de sıkıntıya sokabilir iki gün birer ders yapalım önle alakalı mı Peki, hepinizi fazla tutmadan e, tekrar yarın yolculuk var sabah yolculuklar. Evet tekrar hepinize iyi akşamlar diyorum. Haftaya inşallah görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi e, şehre iyi çalışıp gelin. E, biraz daha interaktif olacak. ona göre. Peki hepinize iyi akşamlar diyorum. Hoşça kalın.